Bildiğimiz ekonominin sonu Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile Büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar Günaydın Bengi Merhaba. Günaydın Günaydın hoş geldin Hoş bulduk Bugün Fikret yok herhalde. Bugün Fikret yok. <gülüyor> geçen programda da ben yoktum. Ee, ama işte bu günlerimiz böyle geçiyor birazcık. Ee, geçen programda bildiğim kadarıyla Fikret birazcık e, alternatif piyasa e, evet. daha doğrusu piyasa e, veya e, koordineli planlama diyeyim. E, piyasanın alternatiflerinden bahsetmişti. Walras'a e, kadar <gülüyor> geri gittik. Ricardo'dan bahsetmedik ama. Onlar o günlerde gelecek diye gelecek. düşünüyorum. Ee, aslında önemli bir şey ee, çünkü biz böyle işte sanki kooperatifler ya da kolektifler bu alternatif üretim modellerini hayata geçiren e, örnekler birbirleriyle ya da dışarıdaki kapitalizmle ya da tüketicilerle nasıl ilişkileneceği çok fazla düşünmüyoruz yani. Ee, bir mod bir bugün işleyen kapitalist sistem gibi piyasa sistemi içinde işleyen kapitalist işletmeler gibi e, bir sistem yerine böyle o da güçsüzleştirici bir şey sanki bunlar küçük küçük orada burada şeyler gibi aslında bunların ilişkisinin ve bir, yine bir sistem gibi e, işleyecek ilişkinin nasıl olabileceğine dair düşünmek de gerek e, ama bugün biz e, örneklerimize devam edeceğiz e, bugün. Barcelona, özellikle Katalonya ve Barcelona'daki e, örneklerden bahsedeceğim ben. E, hatta birazcık daha belki e, ilham verici olabilir çünkü daha fazla hizmet sektöründe olan ve hani belki dinleyicilerin de feyz alarak yapabilecekleri, kurabilecekleri bir takım örnekler gibi. Hı hı. Ondan önce e, ama ufak bir not, e, iki hafta önce Atina'daydım ben e, ve bu programla da bahsettiğimiz bir takım örnekleri ziyaret etme şansım oldu. Ee, ...bahsettiğim örneklerden bir tanesi hatırlayacaksınızdır belki. Pakaki adında bir e, kahvehane, evet. e, nasıl diyeyim, taverna. E, ve en başarılı, finansal olarak ve devam etme açısından en başarılı örneklerden bir tanesi olduğunu konuşmuştuk. Ee, oraya gittik ve biraz vakit geçirdik ve çalışanlarla da e, konuşma fırsatımız oldu. Gayet mutlu ve mesut görüyorlar hakikaten hayatlarından. Hizmette kusur yoktu değil mi? Ee, hizmette de hiç kusur yoktu. Hatta hizmet gibi değil işte yani. Merhaba biz de buradan geliyoruz. Sizi okuyoruz. Siz çok işte ilham verici bir örneksiniz bizim için falan dediğimizde zaten hemen masaya oturup. Onlar da iki kelam etmek istediler ve Türkiye'deki örnekleri yine özellikle de kendileri gibi e, yeme içme gibi diyeyim e, hizmet sektöründe olan başka örnekler var mı onlarla bağlantıya geçmek istediklerini söylediler. Hatta şöyle söyleyeyim biz gittiğimizde <gülüyor> bir ortodoks e, dini bayramının ya da işte e, bir oruç ayının başlangıcı olan hafta sonuydu. O yüzden uzun hafta sonu tatildi. Atina çok boştu. Ee, ve neredeyse yani bir şey plaka da falan her yer boşken e, çok daha alakasız e, bir yerde olan bu kahve gayet doluydu çünkü yani insanlar gideceksek oraya gidelim e, yani bir dayanışma hissiyle davranıyorlar o belli. Ee, Biz de hata oldu tabi sana söylemeliydik oraya gittiğini duyunca. Kayıt yapmalıydın bize göndermeliydi evet, ama... burası bir radyo ben <gülüyor> hatırlatmam <ya>. gerekiyorsa <gülüyor> Neyse ki getirdiği kahveyle beraber gönlümüzü aldı. <gülüyor> <gülüyor> Peki tamam kendimi affettireceğimi söyleyeyim sadece şöyle Şimdi İngilizce onlar çok şey yapamıyor. Bizde Yunanca yok falan böyle yarı İngilizce yarı İspanyolca böyle saçma zaman bir dille anlaştık. Ancak şöyle bir şey var buradan selam da göndermiş olalım. Bizim şimdi Yunanistan'da Atina Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan mimari bölümünde Stavros Stavrides isimli bir arkadaşımız var. E, müşterekler, kent müşterekleri ve toplumsal hareketler üzerine de bolca yazan Hı -hı. bir arkadaş. Aynı zamanda da e, söylenti şudur ki, e, Politeknik işgali esnasında tanklar e, işgali işte istila etmek üzere, üniversiteye girdiklerinde işgali e, bozmak üzere, e, radyodaki ses onun sesiymiş. Öyle mi? Evet. Hmm. E, Stavros'un çok yakın bir arkadaşı, e, Pagaki kolektifinin üyesi. Ee, ...ve bir e, görüşme, röportaj sözü aldık. Ee, tamam. Neyse artık affettik. Bu, e, <gülüyor> yine İspanyolca olacak o yüzden bir çeviri e, şeyimiz var. Onu çözebildiğimiz anda e, e, şeye ile bağlantıya geçeceğiz. E, bunu söylemiş olalım, oraya da şey yapalım. Bir de Haziran ayında, geçen sene e, Ekim'de, 2016 Ekim'de olan... E, i̇şçi ekonomisi, e, emekçilerin ekonomisi ya da işçilerin ekonomisi toplantısı e, bu sene Haziran ayında e, Atina'da olacak. E, oraya da gidip e, görüşme yapmamız, yani ben zaten gideceğim, e, oradan izlenim aktarmamız, görüşme aktarmamız mümkün olacak diyerek e, bugüne e, dönelim, bugünkü konumuza. E, bugünkü konumuz... E, Katalunya, İspanya, İspanya'nın Katalunya bölgesinde ve özellikle de Bayssona'da olan bir takım kooperatif, kolektif üretim örneklerinden bahsedeceğiz. Ee, şimdi bahsedeceklerimin birçoğunu ben e, arkadaşlarımızda olan Baybars Kulebi ve Irmak Ertürün e, araştırmaları ve bizimle paylaştığı deneyimlerden, e, birkaç senedir konuşmalarımızdan edindiğim e, şeyler, bilgiler, bir iki tanesini görmüş ya da tanışmış olsam da aslen. Onların onları da buradan selam vermiş olalım. Şimdi Katalonya'da, yani genel olarak İspanya'da ama Katalonya'da zaten ciddi bir kooperatifçilik tarihi var. Ara ara sekte de uğrasa, işte politik rejimlerle beraber olarak. Ama bugün özellikle yani kriz sonrasında ve devam eden kriz haliyle beraber özellikle canlanan bir kooperatif hareketten bahsetmek çok mümkün. Bunların en yaygını ya da en fazla belki şeye ulaşanı, ekonomi öznesine ulaşanı diyeyim. Agroekolojik üretim tüketim kooperatifleri ki bu örneklerden Türkiye'de de daha fazla görmeye başladık yakın zamanda. Geçen seneki programlarımızda buraya da misafir ettiğimiz dürdük direnen üretici tüketici kolektifi ve o dönemde Kadıköy Kooperatifi girişimi olan, şu an Kadıköy Kooperatifi olan e, ...yapılar gibi ve bir buna da eklenenler oldu... ...Koşu Yolu Kooperatif'e gibi. E, zaten yakın zamanda yine... Eşe, ...ne oluyor, ne bitiyor, ne, nasıl yapmışlar... E, ...ne durumdalar gibi... ...bu arkadaşları yine... E, ...programa alacağız. E, Barsanlı'da... E, ...çok ciddi... E, ...geniş... E, ...bir teması olan... Ee, bu üretim-tüketim kooperatifleri mü, e, var. Birçoğu yani birçok mahallenin var zaten. Yani hani bir tane orada var ve herkes oradan alışveriş yapıyor gibi değil. Mahalle e, boyutunda bir örgütlenmenin bir getirisi olarak e, mahalle meclislerinin diyeyim e, bir getirisi olarak çıkmış olan tüketim kooperatifleri zaten var. E, yani bunlar kooperatif de olabiliyor, tüketim grubu dediğimiz, tüketici grubu dediğimiz e, yapılar da olabiliyor. Yani yasal anlamda statüleri farklılaşmış olabiliyorlar. Ancak e, genel olarak hepsinin e, bir takım prensipleri var. Adı kooperatif olmasa bile işte yatay e, karar süreçleriyle karar alınması ve her üyenin e, oy hakkı olması. Yani bir üyeye bir oy hakkı gibi. E, ...demokratik karar... ...demokratik ve katılımcı karar mekanizmalarıyla... E, ...işliyorlar. E, bunların çoğunun... E, ...yani aldıkları üretici... ...üreticiden aldıkları üreticiyle ilgili de... ...bir takım kriterleri var. Bunlar... E, ...agroekolojik üretim... ...ya da... ...doğayla dost, doğayla barışık... ...doğayla iç içe üretim metodlarının... ...kullanılması e, olabilir... ...en asgari olarak... İşte Organik sertifikası olmak zorunda değil ama bizim bilge köylü üretimi dediğimiz yani küçük üreticinin minimum kimyasalla yapmaya çalıştığı üretim tipi de olabilir. Ancak ürünün ekolojik yani ürün, üretim sürecinin ekolojik bir takım karakteristikleriyle ilgili kriterlerin dışında üreticilerle ilgili de yani sosyal bir takım prensipler e, ...da gözetiyorlar. Yani bunların... ...kooperatif olması, küçük üretici olması... ...vesaire gibi... E, ...az çok eşit paylaşıma dayanması gibi... E, ...prensipler de gözetebiliyorlar. Ee, yani bunların arasında... E, yani ...sayısız olduğu için bir isim vermek istemiyorum ama... ...belki göze batan iki tane... E, ...şarşa... konsum solideri ve... E, so de paz inisiyatifleri var. Bunlar... E, Özellikle Latin Amerika e, ve küresel güney e, bir tanesi Latin Amerika üzerinde diğeri küresel güneydeki e, kötü durumdaki üreticilerle yani yaşam koşulları kötüleşmekte olan üreticilerle özellikle dayanışma içindeler. E, mesela Küba'dan Guatemala'dan ya da e, Meksika'dan diyeyim. Yani bu da birazcık şey yani biz e, küresel kuzeyde yaşıyoruz bizim küresel kuzey haline gelebilmemiz küresel güneyi sömürmekle mümkün oldu. Bizim aslında dayanışma içinde olmamız gereken güç hmm. üreticiler küresel güneyde gibi bir şeyden başlıyor. Şimdi bunlar aslında bizim daha önce de konuştuğumuz, Türkiye'de de gördüğümüz örnekler ama bunun böyle birazcık bir tık üzerine çıkan, üzerine bir taş daha koyan bir de ekolojik mutfak, ekolojik catering, ekolojik sofra e, girişimleri var. Yani yine yerelden ve çoğunlukla bu tür e, tüketim kooperatiflerinden yani üretim tüketim ağlarından alışveriş yaparak kar amacı gütmeden e, işte bir toplantıya, bir konferansa, bir bir even yani bir ol e, şeye herhangi bir toplu etkinliğe e, sağlanacak şeyin e, gıdanın çünkü gıda sadece yani o, e, aldığımız zaman biten bir şey değil, onun da bir e, övüne dönüştürülmesi gerekiyor. Bunu mesela toplumsal cinsiyet normlarından azade bir şekilde kadın erkek eşit bir şekilde emek vererek e, kar amacı gütmeden ve e, işte doğal ürünle organ, <gülüyor> e, doğal <gülüyor> ürünle e, bir övüne dönüştürme ve bunu, bunun hizmetini vermekte olan e, buna benzer bir şeyi biz Boğaziçi Öğrenci Kooperatifi girişimiyle yapmıştık. Bir noktada onlar da ...bizim top, en azından ben ve bizim gibiler diyeyim... Diye, ...yaptığımız ya da organize ettiğimiz etkinliklerde... ...mesela Soma konferanslarında... ...ikram edilecek olan ufak tefek sandviç, çubuğu falan gibi şeyleri... ...dışarıdan bir catering hizmet almak yerine... ...öğrenci kooperatif ile konuşuyorduk. Onlar da yine Boğaziçi bünyesinde olan tarla taban... ...bir kentsel tarla bostan girişimi... ...sebzeleri mümkün olduğunca onlardan alarak... Ee, diğer malzemeleri de mümkün olduğunca Boğaziçi Üniversitesi mensupları kooperatifinden, o da bir tüketim kooperatifi alarak ee, işte hizmetlerinin karşılığında bize biz bu kadar emek koyduk, bunun karşılığını verin ee, diyerek böyle bir aslında ufak bir dayanışma ekonomisi de kurmak mümkün oluyordu. Şimdi... Ee, Asıl benim bahsetmek istediğim birkaç tane e, özellikle yayıncılık, sigortacılık, enerji vesaire gibi alanlarda olan e, ve işte bence e, bugün yani oturup da bir buzdolabı fabrikasını kooperatif olarak düşlemek ya da kurmak çok zor olabilir. Ama bir hizmet sektöründe bir takım şeyleri kurmak daha kolay olabilir diyerek e, feyiz verici olabileceğini düşündüğüm bir iki örnek var. E, bunlardan İlkleri ilk ikisini bahsedeceğim özellikle yayıncılık alanında e, faaliyet gösteren iki tane kooperatif. E, birisi Virüs Editörial, e, 1991 yılında kurulmuş e, bir kooperatif, öz yönetimle işliyor. E, hem ticari hem alternatif yayınları basan, bunların dağıtımını gerçekleştiren, dağıtımında kendi organize eden bir ko e, kooperatif kolektif yayınevi. Ee, ve özellikle sosyal hareketlere ve bu tür dayanışmacı ekonomi projelerine destek vermek istedikleri için bunun içinde ekstra e, yani sadece basın yayınını yapmakla yerine e, destek de oluyorlar aktif bir şekilde. E, ikincisi Seyudat İngiliz'i bile e, görünmez şehir. 2005 yılında kurulmuş e, bir kolektif. Eee... Bu kolektifi kuranlar özellikle yayın basın yayın sektöründen çıkan ve oradaki güvencesiz iş koşullarından çıkan ve yani kendimiz bir şey kuralım e, diyen e, eski işçiler e, ve bu güvencesiz iş koşullarına bir alternatif yaratmak özellikle yayın sektöründe e, çok önemli ayrı bir e, hedefleri. Bunlar daha çok e, yani hem ana akım hem e, alternatif değil e, özellikle alternatif. E, işte yani yayınlara gayet. destek vermek istiyorlar. Başka yerde basılamayacağını düşündükleri için. E, bu yolla e, politik ve toplumsal dönüşüm sürecine katılmak e, gibi bir hedefleri var. Epey de olmuş anlaşılan. 12 yılı evet, bulmuş. Onlarda, ayakta. Yani ayakta kalıyor olmaları iyi bir şey. Evet Ki bunlar e, yani ne da ne Barcelona'daki yayın konusundaki tek iki kooperatif değil aslında. Yani e, en çok böyle hani e, 20-30 tane e, ağ halinde olan kooperatif arasında oldukları için bizim şu anda değindiğimiz şeyler yani böyle aa, işte çok görünmez bulunmaz örnekler gibi değil çok daha yaygın aslında kooperatifçilik. Ee, bir ikincisi e, ikinci alan e, etik finansman yani biz e, bir, bir noktada e, kredi konusunda alternatif ekonomiler nasıl olabilir bankacılık konusunda diye de bir program yapmıştık. Orada daha çok Mondragon'un bankasından hı hı. ve e, bir takım e, topluluk bank kredi kooperatiflerinden bahsetmiştik. Ama bir de etik finansman e, e, diyebileceğimiz yani aslında benzer örnek benzer bir örnek ama e, nereye yatırım yaptığı konusunda da gayet e, şey olan seçici olan bir kooperatif var. Koop e, 57 e, bu bir hizmet kooperatifi. E, prensiplerine göre sosyal ekonomi, kooperatifçiliği ve dernekçiliği dayanışmayı ve sürdürülebilirliği destekleyen projeler için finansal kaynak kuruyor. 96'da kurulmuş durumda. E, Editorial Bruggeria diye e, iflas etmiş bir finansal kurumun e, işçilerinin hukuki mücadeleleri sonunda aldıkları tazminatları bir havuzda toplayarak kurdukları bir kooperatif. E, 96'dan beri işliyor. Evet kimlere şimdi hem 96'dan beri bayağı. Bayağıdır yani. var. Evet. evet 30 ee, yıl olmuş. Yani. Aslında yani e, 31 hatta. Bir takım e, 96'dan beri biz de girmişiz. 2020'de mi geldim? Ha, beri ben de. Evet. Ama yani eee vallahi aynı bizim açık. Evet. Dedi. <gülüyor> ...yaştaşlar... Ee, ...ama yani... ...finanstan son dönemdeki krizlerin... ...finanstan geldiğini düşünürsek... Evet. ...yani bütün bu krizlere karşı... ...ayakta kalmayı başarmış finansal ve etik... ...finansman yapan bir kooperatif... Şimdi ...etik finansman ne demek ona geleceğim... ...biraz sonra ama... E, ...şimdi bu kooperatifin üyeleri hem kurumlar olabiliyor... ...hem bireyler olabiliyor... ...ancak bireylere e, destek vermiyor... ...buna da kredi adını vermek istemiyorlar... ödünç para diyorlar bireylere vermiyor. Kurumlara veriyor. Çünkü amacı aslında yani başka bir ekonomiyi destekleyebilmek. Yani başka bir ekonomiyi kurmaya yönelik projeleri desteklemek. Başka bir toplumu ve ekonomiyi. Kime kredi verileceği bütün üyelerin katıldığı bir mecliste karar veriliyor. Yani ne oluyor? İşte diyelim ki biz üçümüz ...sen, ben, Can... Ee, ...en son bir cep telefonu kooperatifi kurmuştu galiba... ...onun için e, destek istiyoruz... ...gidiyoruz bunlara, diyoruz ki... bizim böyle böyle bir şeyimiz var... ...biz işte bu kooperatif kuracağız... Ee, ...siz bize ödünç para verir misiniz... ...onlara bizim gibi 8-10 tane diyelim ki... ...başvuru var bu tür projelerle... ...onlar da bu projeleri... ...daha dayanışmacı bir toplum kurmaya... E, ...yöneltiyor mu, teşvik eden bir projemi? Öz demokratik işleyiş esaslarında mı işleyecek bu proje? Güvenceli ve istikrarlı bir istihdam sağlayabilecek mi? Ee, ortak kazancı bölüştürüyor mu? Ee, i̇şte doğa üzerinde nasıl bir etkisi olacak bu projenin gibi? Yani normalde bir bankanın yaptığı bana bunun e, kaç faizle öder, ödeyebilir mi? E, gibi kriterleri de düşünüyorlar tabii ki ama öncelikli kriter bu değil. Yani bir kar, e, faiz üzerinden kar ya da verimlilik çok dar anlamıyla verimlilik dediğimiz kriterlerdense aslında bu proje neye hizmet edecek? Nasıl bir e, toplum ve ekonomi kurmaya hizmet edeceğe göre evet. e, değerlendirerek e, şey yapıyorlar. Ve diyelim ki bizim cep telefonu kooperatifinin doğaya bir takım zararlı e, faaliyetlerde bulunacağını <gülüyor> düşünürlerse bize para vermiyorlar oluyor. E, bu arada e, sadece Katalonya'da değil, Aragon, Endülüs, Galicia, Madrid ve Katalonya'da e, şubeleri olan bir etik, kooperatif, e, etik finansman kooperatifi. E, <gülüyor> bir başka, yine e, finansmanla biraz bağlantılı olan e, bir alan, sigorta. E, yine sigorta konusunda da bu şekilde işleyen, yani hem bir kooperatif olarak işleyen, ee, yani üyelerinin demokratik üreticilerinin ve üyelerinin <gülüyor> demokratik ve katılımcı yollarla e, karar verdiği ve kazancı e, paylaştıkları bir ikinci örnek sigortacılıkta e, adını çok söyleyemediğim bir <gülüyor> sigortacılık kooperatifi. E, ve bunlar da e, yani hem sigort yani çünkü aslında işte ne bileyim. Bir tekil tekil örnekleri düşündüğümüz zaman işte finansman, sigorta vesaire gibi şeyleri çok fazla düşünmüyoruz. Yani o tekil örneklerin de devam etmesi için. Sigorta, nakliye, lojistik falan gibi şeyler de çok önemli ihtiyaçlar. Ve en büyük, bazen en büyük harcama kalemleri olabiliyorlar küçük girişimler için. İşte bu bahsettiğim sigortacılık kooperatifi de böyle. Yani kendisi bir kooperatif olmanın dışında sosyal... Sosyal ve dayanışma ekonomisi yani toplumsal ve dayanışma, toplum için ekonomi ve dayanışma ekonomisi diyeyim örneklerini e ve yenilenebilir enerji özellikle projelerinin enerji e sigortacılığını üstlenmek, e üstlenmek üzere e faaliyet gösteriyor. Bu anlamda hem sigorta hizmeti hem danışmanlık veriyor. Yani bir yenilenebilir enerji kooperatifi kurulacaksa işte şöyle riskler olabilir. Böyle şunlar olabilir. şutur sigorta ürünleri var gibi. Yani Güneş o... panelleri vesaire öyle mi? Evet. Ya da ee... Rüzgar türbünleri. Evet. <gülüyor> Ki onlardan da biraz sonra bahsedeceğim. Böyle bir e, Soma Enerji diye e, bir enerji kooperatifi var. Çoğunlukla enerji kooperatifleri e, yine kar amacı gütmeyen enerji kooperatifleri yani bir tüketim Kooperatif olarak en başta kurulmuş. Ee, ama bu sigorta şirketi işte dediğim gibi e, o alanda e, özellikle dayanışmacı ekonomi örneklerini etik ve dayanışmacı sigortacılık e, kriterleri üzerinden destek veren bir örnek. Bu ne zaman kurulmuş? Ee, bunun kurulması ile ilgili şu anda yani... bilgi yok ama 2005 diye hatırlıyorum çok emin değilim. Yani bunun şey ısrarla bunun kuruluş yıllarını falan sormamdaki temel sebep bunlar mevcut sistemin kapitalist sistemin en temel alanlarında Aynen. iş yapıyorlar. Ve farklı alternatif bir yapılanma içindeler. O yüzden uzun vadede kalmaları çok, çok önemli, önemli Aynen. bir örnek Aynen. teşkil ediyor. Yani. E, şimdi o konuda aslında biraz daha konuşmayı e, konuşacaktım zaten ama program yani... Bugün böyle bir değinelim. Ee, zaten birkaç örnek daha var bahsedeceğimiz. Ee, bunların <gülüyor> yani hem e, özellikle işte kapitalist ilişkilerin belki en derinleştiği diyeceğim, diyebileceğimiz finans ve sigortacılık gibi sektörlerde olan örneklerin ama daha genel olarak e, alternatif ekonomi örneklerinin ee, belki daha karlı diyemeyeceğim. Yani her zaman e, işte ne bileyim bir kapitalist modelinden ya da kar için olan bir modelinden daha fazla gelir elde ediyor e, diyemesek bile. E, belki de önemli olan o değildir. Daha ayakta kaldı yani ayakta daha fazla kaldı. Daha dayanıklı olduğu e, aslında bilinen bir gerçek. Hem... E, Barslan'daki örnekler üzerine çalışan başka arkadaşlarımızın da... ...Ulus Atayürt gibi... E, ...belki ekspresten e, takip ediyor olabilirsiniz. Üzerine yazıyor çünkü bu örneklerin. E, ona da selam vermiş olalım. Hem de e, yani genel olarak literatürde bizim de gözlemlediğimiz kendi örneklerimizde... ...daha dayanıklı oldukları. Çünkü bir, e, daha gereksiz riskler almıyorlar. Çünkü herkesin geçimi oradan. E, yani iş için bir risk alındığı zaman... Yani ben nasıl olsa maaşımı alırım ya da bundan kar ederiz ben giderim gibi bir hani sayık yok orada. Herkes çok daha fazla sahiplenmiş oluyor. İkincisi kriz dönemlerinde dükkanı kapatıp gitmektense ya da işte 15 kişinin 10 tanesini işten çıkarmaktansa herkes yapabildiğince daha az gelir. Yani o dönemde o şeyi, krizi, o yükü hep beraber sırtlanmak. Ki iş devam etsin. Yani o yüzden aslında krizlerden çok daha sağlam çıkabiliyorlar. Yani yara alarak ancak yine de krizden evet. ayakta kalarak çıkmaları mümkün. Ve bu da hakikaten şey gibi oluyor yani. Bu ay hiçbir şey yapamadık ya da yani krizdeyiz. Şöyle ödemeleri alamadık falan. Ne yapalım? Ve yani on tanemiz oturmuşuz ve diyoruz ben diyorum ki yani, yani atıyorum bin euro alıyoruz ayda. Ya ben bu ay 800'e geçinirim. Yani zor olur ama hani bu ay biz bunu şey yaparız falan. Ondan sonra öbür arkadaşımız diyor ki, yani ben de 800'e geçinirim ama işte atıyorum Ömer'in yeni çocuğu oldu. Ondan 800 vermem. O bu ay bin alsın yine. Çünkü onun ihtiyaçları vardır. Yani bu bu direktlikte bu doğrudanlıkta veriliyor evet, kararlılıklar. çok önemli tabii. Evet. Ee, bu enerji meselesine de bir deyince sürede bitmek üzere ama e, bir onun da sözünü edersen. Ee, tamam, bir sonraki programda <gülüyor> da Devam da ederiz zaten. Ee, yani enerji ve telekomünikasyon konusunda <gülüyor> işleyen bir kooperatif var. Son Enerji ya bir tanesi, diğeri de e, şimdi adını nerede? Neyse bir tanesi biz enerjiyiz öbürde biz bağlantıyız anlamına gelen iki e, kooperatif e, bir tanesi yenilenebilir enerji konusunda e, özel bir e, enerji kooperatif olarak kurulmuş e, Som Enerji'ye yüzde yüz e, yenilenebilir enerji üretimini destekliyor. Şöyle oluyor katılımcılarından yüzer euro katılım payı alıyor ve bununla e, yenilenebilir enerji e, alınması satın alınması bu sayede aslında yenilenebilir enerji ee, üretim girişimlerinin de desteklenmesi yani atıyorum biz hep beraber şu an 22.000 üyesinden olan e, üyesi olan 22 bir evet, ya, e, <gülüyor> bir enerji kooperatifinden bahsediyoruz. de bütün enerjimiz yenilenebilir kaynaklarına alınca o ciddi bir talep oluyor. Yani yenilenebilir enerji üretimini de e, şey yapıyor. E, yani ne diyelim BDAŞ falan gibi bir şey düşündüm evet. sadece yenilenebilir ve kooperatif olarak istiyor. Biz üyeler olarak diyoruz ki ...yok yani işte bu kadar şuradan almayalım... ...buradan alalım vesaire falan filan diyebiliriz. Bu çok önemli bir konu The Economist dergisinin son sayısında da bir kapak yapmışlar... ...yenilenebilir enerjinin karanlık sırrı diye... <gülüyor> ...ve bence Economist genellikle de yaptığı gibi gene altından kalkamadığı... <gülüyor> <gülüyor> yani konuları şey yapmış ama ilginç şeyler söylüyor. Yani piyasayı bozuyor bir yanıyla bu yenilenebilir enerji şirketleri diyor. Çünkü bedava güneş ve rüzgar olduğu için sanki şey petrol bedava değilmiş gibi. <gülüyor> ya evet size her şey bedava demek lazım ama tabii şu da var yani ben karanlık yüzü deyince tabii benim aklıma gelen ekonomist aklıma gelen başka şeyler ama başka şeyler onu yani onu o tamam. tartışmak piyasa ilişkileri açısından ilginç olabilir. Yani ekonomist tabii çok o, o kapitalist sistemin çalışmasını desteklediği için evet, tutarlı o görünüyor. Yani <gülüyor> Evet, yani ee, Bir sonraki programda o zaman bu kooperatiften daha çok bahsedip bir de böyle enerji kooperatiflerinden biraz bahsederek devam ederiz. Evet. Mesaj alınmıştır. Alın <gülüyor> tamam, çok teşekkür İyi ederiz. İyi teşekkür güzel. ederiz.